Cuma namazı kıldıktan sonra öğlen namazı kılmak e, günah mıdır demişler? Yani hem öğle kılıp hem cuma evet. kılıyor. Evet şimdi e, cuma namazının e, farzı kaç rekattır? İki rekattır. Evvelinde biz Hanefiler, Şafiler de öyle. Onlar Hı -hı. iki rekat takılabiliyorlar ama biz ilk sünnet olarak dört rekat bir sünnet namaz kılarız. Akabinde hoca Efendi ile birlikte iki rekat farz namaz kılarız. Onun akabinde de dört rekat son sünnet kılınır. Cuma namazının son sünnetinin kuvveti, gücü, rivayet bakımından ilk sünnetten daha güçlüdür. Yani bu iki rekat kılmak mecbursunuz. Ondan önce kılacağınız ilk sünnet, sonra kılacağınız son sünnet elbette sevaptır. Resulullah Aleyhisselam'ın sünnetiyle sabittir. Bilhassa son sünnet daha da güçlü ve kuvvetlidir. Ancak Şafii mezhebinde bazı camilerde kardeşlerimiz hoca efendiyle birlikte ne yapıyorlar? Tekrar cemaatle öğle namazını kılıyorlar. Bu neye dayanıyor? Efendim farz namaz ola ki geçerli olmadı ise... Şafii mezhebine göre. Yani orada kılınan ilk camide, hangi camide ilk defa kılınmışsa o geçerli, diğerleri değil gibi bir iştihat var. Buna binaen bazı şafii camilerinde cemaatle tekrar öğle namazı kılınır. Ha bu oradaki bir iştihada dayanmaktadır. Kılınmasa olur mu? Bana göre olur. Ancak... Öteden beri alışılık gelen bu davranışı ortadan kaldırmanız biraz zor. Yani müftü beyler belki yani kılmanız gerekmiyor. Zira cuma namazını kıldınız diyebilirler ama bazı camilerde bazı bölgelerde bu çok ciddi olarak üzerinde durulan bir husus ise ki öyle zaman zaman biz de karşılaşıyoruz. Ee, İmam Efendinin e, başkanlığında cemaatin öğle namazına niyet ederek öğle namazını kılmasında bir sakınca görmeyeceğiz. Ancak mecbur değiller. Fakat adet haline gelmiş o camide kılınıyorsa onun terk edilmesi çok zor ama terki için e, bir altyapı oluşturulabilir. Vatandaş ikna edildiği takdirde e, farz kılınmış. İlk sünnet kılınmış, son sünnet kılınmışsa zaten başka bir namaz kılmaya gerek yok denebilir. Artık o bölgeyle, o bölgedeki dini otoritelerin kararı ile ilgili bir meseledir. Hoca efendiler nasıl diyorsa ona göre amel etmekte fayda var.